Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Necmettin Eşkiye'ye teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Çok anlama. Benim o zaman ufak edim. <gülüyor> <gülüyor> Müziğe aktım gördüm park birersiz park ne demek? Akşam bir konserde bir adam gördüm, böyle sakallı bir adam, büyük bir adam, akordion düğmeli akordionu var elinde. Onu gördüm, babama dedim ben böyle bir şey istiyorum dedim. <gülüyor> o zaman akordion bulmak böyle de, o zaman. Da. Ama boğundu Böyle akordion diye normal akordion diye Akordun dümeliydi, üç sıra dümeliydi, böyle akordun ediydi. Rus, bayan dilerim onları, dümeli akorduna. Ondan müzik okulumu bitirdim. Ondan sonra müzik kolejim, ondan bitirdim ama buradan da uğraştım. Tamamıyla bu bir şov, normal akorduna geçtim Moskova'da. O birini bıraktım, dümeli akordun. Böyle Öyle. Böyle oldu. 1956'da başladım. Bir sene'den sonra üç senelik programı bitirdim. 1957'de Taşkent'te, Taşkent, Özbekistan Taşkent'te. Orada televizyon açılışta, ben çaldım orada. 11 yaşındayım. Çok istek vardı bende, istek işte böyle müzik. O yüzden zorluk, pek zorluk görünmez, <gülüyor> istek var. <gülüyor> Bizim ülkeden haberimiz yok, ülke görmezsen nasıl bir şey diyeceksin. Biz... Ozbekistan'da ya tabi 1967'de kolej bittim, mava yok bir şey yok, Moskova'ya gittim orada kazandım, 71'de bittim, 71'de askerlik bir seni, ha o zaman Orta Asya'dan benim ailem Norveçli İman bilirsin Karadeniz'de var şehir, oraya geçir. Biz Kırna geldik Nova City'de. bir Türkiye'den geçitmek istiyorum bir çocuk çıksın ya. Türkiye'den. Ona çok merak. Ben Avrupa'nı gördüm. Sadece İngilteryen görmedim, görmedim değerli güzel. İşte, Bu iyi bir. Ben Avrupa'nı iyi bilirim. Bana dedi İtalya'da ne kalmadı? Müziğin bilirsin. Fransa'da yoktu. yoktur. Ben Türkiye bitti. Ee, hayat boyunca onca <gülüyor> şey Fransa'da da çaldım, İtalya'da da çaldım. Burada da çaldım. Akemedik'te ne çaldım? Ne de İzmir'de. Burada büyük salonlar. Akemedik. Şimdi de İstetal'de. Resetal çaldım. Güzel fak masamda oturalım. Ben İzmir'i biliyorum demeyim ama yanımda var ya da biri şimdi bu doktor bölüm başkanı barbarası. O notaların çevirdi, Bir parça bitti. Şimdi orada alkış, o zaman parporos bir parça, böyle bir Üsküdar popülüsü. Böyle müzik var, Üsküdar popülüsü. Parporos değil notalara baktım, Üsküdar nerede dedim. Millet dedi. Ocağım İstanbul'da dedi bana. Herkes düğüde güldük, İstanbul'da Üsküdar dedim. <gülüyor> Saniye dedim. <gülüyor> evet. Şimdi bu böyle bir saz, ondan klasikte çalınır. Halk müzikleri de çalınır. Hafif müzik de çalınır. Hem de herkesin müziklerini çalınır. Dövbe mi, milletler, herkes de varak olacağım. Türkiye'de de varak olacağım ama ders yok. O kadar. İşte ben istiyorum, burada çocuk yetiştirmek istiyorum. Bu, bu hedeftir. <gülüyor> Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Kırımlı bir akordiyon ustası Server Kirimovla başladık. Akordiyonun ordinariusu unvanlı Kirimov'un Kerimov'un tanışması çok küçük yaşlarda Özbekistan'da bir konserde dinlediği düğmeli akordiyonla bayanla başlar. Babasından bu çalgıyı almasını istemiş. 1956-1959 yıllarında ilk müzik eğitimini alır. 1957'de Taşkent'te bir televizyon kanalında ilk dinletisini yapar. Sonra kolej yılları, babasını bu yıllarda kaybeder. 1967'de kolej eğitiminin ardından Moskova'ya müzik okuluna gider. 1971'de askerlik için Taşkente döner ve sonra... Ailesiyle Kırım'a Novorossiysk'e gelir. İspanya'da, Fransa ve İtalya'da konserler verir. Türkiye'de de konserler verdi Server Kerimov. Ve bugün Türkiye'de Marmaris'te yaşıyor. Şimdi sizleri yine Server Kerimov'un akordiyonuyla yorumladığı bir ile baş başa bırakmak istiyorum. <gülüyor> Bye. <laughs> Berber Kerimov programın başında dinlediğimiz söyleşesinde akordiyonun her türlü müziği çalmadaki yetisinden söz ediyor ama Türkiye'de akordiyonun müzik eğitiminde ve eğitim müziğinde yeterince yer almadığını belirtip, Çocuklara bu çalgıyı öğretmeye çalıştığını söylüyordu. Açık Radyo dinleyicileri bu yıl Ocak ayında Kerimov'un da belirttiği eksikliği gidermek öncelikle amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk akordiyon derneği Akorder'den haberdarlar. Akordiyon'un kurucu üyeleriyle bu yıl Ocak ayında Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Friedrich Deschamps, Başkan Yardımcısı Raymond Boro ve Konfederasyonu Sekreteri Ena Bodal'ı Babil'den sonra da konuk etmiştik. Ardından yine bu programda Akorder'in genç ustaları konuğum olmuşlardı. Geçtiğimiz Cuma günü Akorder ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İşte pandemi koşullarında alınması gereken önlemleri alarak kurucu üyelerimizde İstanbul'da Derneğin Üsküdar'daki merkez lokalinde bir araya geldik ve Mütevazı bir toplantıyla önümüzdeki dönemde akorderi taşımaya aday yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirledik. Aziz Ali El Yavutu'nun başkanlığa oy birliğiyle yeniden seçildiği genel kurulda Türkiye'de akordiyona emek veren çok değerli isimler yönetimlerde görevler üstlendiler. Açık Radyo programcılarından sevgili Muammer Ketencoğlu ve Ben Deniz'de yürütme ve denetleme kurullarında bazı küçük görevleri üstlendik. Akorder yeni bir oluşum olmasına rağmen ciddi işlere soyunmaya hazırlanıyor. İşte en önemli hedef akordiyonun Türkiye'de eğitim müziğinde ve müzik eğitiminde çoktan hak ettiği yere ulaşması var. Yani kısaca buna okullaşmak diyebiliriz. Bu hiç kolay değil ama yani sizlerin akordiyon severlerin de desteğiyle pekala mümkün. Akordere maddi veya fiilen destek olmak isterseniz, Derneğin web adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben adresi bir kez söylemek istiyorum. www.akorder.com Akorder'in bir başka hedefi de bu yıl bitmeden bir uluslararası akordiyon festivali yapmak. Sonra bir akordiyon orkestrası kurulması da gündemde. Akorder'in yakın vadeli bir hedefi var ki bunun için ilk adımlar atıldı. İşte bu yıl bir 18 Mayıs tarihlerinde ilk ulusal akordeon ve körüklü çalgılar yarışması yapılacak. Ulusal yarışmada ülkemizi Dünya Akordeon Konfederasyonu'nun bu yıl Ukrayna'da 41. kez düzenleyeceği yarışmada Tropi Mondial yani Dünya Kupası International Open Trophy yani uluslararası açık kupa ve Wishar Galliano International Cup yani Wishar Galliano uluslararası kupası kategorilerinde ülkemizi temsil edecek Türkiye'li akordiyonistler seçilecek. Yarışmada katılımcılar 7 kategoride yeteneklerini sergileyecekler. İşte her akordiyonistin kendi kategorisinde kendi eşiti ile karşılaşacağı, yani yarışmacı merkezli organizasyonun seçici kurulunda Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Friedrich Deschamps, Başkan Yardımcısı Raymond Bodal. İşte Bulgaristan'dan Angel Marinov, Azerbaycan'dan Subant Köçerli, Yunanistan'dan Katerina Lekka, Kırım'dan Server Kerimov, Anadolu'tan Elton Bala, Sırbistan'dan Aleksa Ković ve Güney Afrika'dan Sergio Zampolini yer alıyorlar. Yarışmaya katılım için son tarih 30 Nisan. Detaylı bilgi ve katılım için az önce derneğin web web adresini söylemiştim. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. www.akorder.com'dan yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ulaşır. ...katılım için gereken bilgileri edinebilirsiniz. Yarışma jürisinde Türkiye'den de çok sayıda akordeon ustası yer alıyor. Bugün sizlere yarışma jürisine yurt dışından katılacak jüri üyelerini tanıtmak istedim. Programın başında sizlere dinlettiğim Server Kerimov da jüride yer alıyordu. Sırada Türkiye Ulusal Yarışması jürisine Bulgaristan'dan katılacak olan Angel Marinov var. Ee, Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu'nda Bulgaristan'ı temsil ediyor Marinov. 1975 doğdu. Ee, Dobrin Petkov Müzik Okulu'ndan mezun oldu ve daha sonra babası doçent Peter Marinov ile akordiyon eğitimi aldığı Plovdiv'deki okulunda akordeon dalında master derecesi aldı. Ayrıca burada 20. yüzyılın en önemli Bulgar bestecilerinden Profesör Ivan Spasso ve Bosidar Abrashev'in kompozisyon derslerini bitirdi. 1991'de Vorone Sanat Enstitüsü'nde eğitmen, besteci ve Rusya'nın en başarılı kadın yazarlarından Profesör Alexander Afanasyevich Timoshenko ile çalıştı. Angel Marinov Bulgaristan, Avrupa ve Asya'da yayınlanmış ve seslendirilmiş birçok eserin sahibi. Akordeon için beste yapmanın yanı sıra filmler için, müzikaller için ve tiyatro oyunları ve çocuk şarkıları için müzik yazıyor. 2015 yılında akordeon öğretimini Bulgaristan'da ve dünya çapında teşvik etmek amacıyla Peter Marinov Ulusal Akordeon Okulunu açtı. İşte öğrencileri Ulusal ve uluslararası akordeon yarışmalarında çok sayıda ödül kazandı bugüne kadar. Şimdi Angel Marinov'u bir yorumda dinleyeceğiz. Astik Fantezi. İki Nilki akordiyon derneği, akorderin 1 18 Mayıs tarihlerinde ülkemizde ilk gez düzenleyeceği e, ulusal akordiyon ve görüklü çalgılar yarışması jürisinde e, Arnavutluk'tan da usta bir akordiyonist yer alıyor. E, Elton Balla 1977 doğumlu. E, i̇lki akordiyon derslerini ilkokul yıllarında aldı. Ardından Elbasan'daki Onufri Sanat Lisesi'ni bitirdi. 1996-2001 yıllarında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde müzik ve sanatsal dans akademisinde profesör Petar Marinov ile eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra 2001-2006 yıllarında Onufri Sanat Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2006-2007 yıllarında Fransa'da Edgar Vares Konservatuarında eğitimine devam etti. Solist ve odak müzisyeni olarak birçok ödülün sahibi olduğu ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katıldı. Elton Bala Arnavutluğun Tiran kentinde, sanat üniversitesinde öğretim görevlisi ve konser şefliği yapmakta bugünlerde. Akordiyon ana bilim dalını 2009 yılında kuruluşuna öncülük etti. Elton Bala çok sesli çalgı olan akordiyonun Arnavutluk'ta yaymak ve tanıtmak için çalışmalarına bugün de devam ediyor. Elton Bala'yı peş peşe 2 yorumda dinliyoruz. Önce bir Paul Desmond bestesi jazz klasiği take five ve ardından bir vals dinleyeceğiz. Bir Richard Galliano bestesi berit valsi. sırada 1 18 Mayıs tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek ilk ulusal akordeon ve körüklü çalgılar yarışması jürisine Sırbistan'dan katılacak genç bir akordeon ustası var. Alexa Mirkoviç. Mirkoviç 1997 yılında müzik eğitimine başladı. Sırbistan'ın Valjevo kentinde doğdu. İlkokuldan başlayarak akordeon dersleri aldı. Lise eğitimini müzik okulunda tamamladı. Sanatsal yeteneğiyle okul yıllarından başlayarak Sırbistan'da ve yurt dışında 85'in üzerinde yarışmada önemli ödüller kazandı. Sırp kraliyet ailesi onu başarılarından dolayı birçok kez ödüllendirdi. Aleksa Mirkoviç'i Rus halk şarkısı yorumlarından oluşan bir e potpuride biliyoruz. Akorder'in bu yıl bir 18 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Ulusal Akordiyon ve Körüklü Çalgılar Yarışması jürisinde yer alan bir başka isim de İtalyan asıllı Güney Afrikalı akordiyon ustası Sergio Zampolli. 1944 doğumlu sanatçı yaklaşık 60 seneden bugüne akordiyon çalıyor. 1957'de Güney Afrika Gençler Şampiyonu olarak başladı kariyerinde birçok başarıya imza attı. Uluslararası Akordeon Konfederasyonu düzenlediği çok sayıda uluslararası yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2015 yılında Güney Afrika'daki genç müzisyenlerin teşvik edilmesine olağanüstü katkılarından dolayı Ulusal Akademi Marka Elçisi ünvanını aldı. 2017 yılında eşiyle birlikte... London College of Music Examinations için bir akordiyon müfredatı oluşturdu. New York Times tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi akordiyonistinin arasında gösterildi. Sergio Zampoli'yi bir wals muzet yorumunda dinliyoruz. Alman wals muzet. Kordağ tarafından bu yıl 1.18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Akordiyon ve Kürüklü Çalgılar Yarışması jürisinde yer alan bir başka e, usta akordiyonist Yunanistan'dan Katerina Lekka. E, Lekka'yı şimdi bir e, Mikis Theodorakis şarkısının e, çalgısal yorumunda dinliyoruz. E, Omorfi Poli, Güzel Şehir. 7 yaşında akordeon çalmaya başlayan Katrina Lekka akordeon, piyano ve müzik teorisi eğitimi aldığı müzik akademisinden mezununa kadar besteci Yorgo Yorgiadis'in yanında çalıştı. Bugün çeşitli topluluklarda solo akordeonist olarak çalıyor, işte akordeon, piyano ve müzik teorisi öğretiyor ve çeşitli albümlerde de akordiyonuyla yer alıyor. Tek bir müzik tarzıyla sınırlı değil. Birçok tarzda müziklere, repertuarında yer veriyor. Şimdi şimdi buna iki örnek dinletmek istiyorum. Önce bir Jan Tirsen bestesinde dinliyoruz Lekka'yı. Kendi deyimiyle Atina'nın Küçük Paris'inden bir ezgi. La Veie nöbet. Ve ardından bir Rus halk şarkısı klasiği. Ochi Çörn'i. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda bu yıl Ocak ayında kurulan Türkiye'nin ilk akordeon derneği Akorder'in 1.18 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenleyeceği 1. Ulusal Akordeon ve Köyüklü Çalgılar Yarışması jürisinde yer alan çeşitli ülkelerden akordeon ustalarını sizlere tanıtmaya çalıştım. Yarışmanın jürisinde ülkemizden de çok sayıda akordiyonist yer alıyor. En kısa zamanda onları da programımda konuk etmek istiyorum. Yarışmaya katılmak için son tarih 30 Nisan. Bilgi ve katılım için akordiyonist web adresini bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer siz de çalıyorsanız ve yarışmaya katılmak isterseniz derneğin www.akorder.com adresinden bilgi edinebilirsiniz. E bu programın ve bundan önce yayınlanan Babil'den sonra programlarının kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı akordiyonumla birlikte soğuduğum her nefeste yeni bir müzik doğuyor. Bu yüzden akordiyon benim en büyük tutkum diyen Yunan akordiyonist. Katerina Lekka'dan dinleyeceğimiz bir Vasilis Çiçanis bestesi ile sona erecek. Akrogalia Dilina yani gecenin kıyısında diye sanırım çevirebiliriz Türkçe'ye. T-Pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay hepinize sağlıklı, huzurlu ve bol müzikli bir hafta diliyorum. Esen kalın.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 Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Necmettin Eşkiye'ye teşekkür ederiz.